Ne ke entel cevadül keri, Rab işrâp li caddri, ve esir li amri, vâhlul gubde mi lisani, Allahümme ekrimna fehmen nabiye ve hifz al murcelin ve ilhama melaiketil mukarrabi. Amin. <gülüyor> ve قالen nabiye. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Kema tekunun yüvella aleyküm Sadaka Resulullah fîmâ kal Evke mâ kalen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ya muhterem cemaati Müslüman. <Gülüyor> Geçen dersimizde başlayıp da bitiremediğimiz bir ayeti kerime var. Bugünkü mevzumuz da bu ayet olacaktır ve devamındaki ayetler olacaktır. Biliyorsunuz cuma namazından önce her hafta bunu söylüyorum. Burada yaptığımız derslerin mevzu Yunus Suresi Celilesi'nin ayetleridir. Bu sure-i celileyi sırasıyla Ayet ayet izah etmeye çalışıyoruz. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin, müfessirlerin eteklerine tutunmak suretiyle, onları takip etmek suretiyle biz bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Ve cemaat da bu gerçeği bu şekilde bilmesi lazım, kabul etmesi lazım. Çünkü bunu şunun için söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de bazen bizim işimize gelmiyor. nefsimizin hoşuna gitmeyen hükümler önümüze çıkıyor. O hükümlere karşı gerekli açıklamayı yapamayan itirazı yapamayan veyahut da itirazda bulunsa bile sağlam delillere dayanmayan insanlar ee işte hoca kafadan atıyor diyorlar kafadan atıyor yani onların söylediğini başkaları niçin söylemiyor yani sanki belli kişiler bazı gerçekleri beyan ediyorlar, onlar bu beyanda yalnız kaldıkları için, yalnız kaldığımız için, büyük çoğunluk da işin daha çok yüzeysel kısmında olduğu için veya halk tabiriyle suya sabuna dokunmamaya çalıştıkları için sanki bunlar yok gibi geliyor millete. Yani dinin aslında yok, efendim özünde yok, fakat birileri bir yerden bulup bulup bir şey getiriyor. Bu telakkiler son derece yanlıştır, son derece hatalıdır. Onun için yani dayandığımız Delilin Kur'an olduğunu baştan anlatmaya çalışıyorum. Beni değil Allah'ın kitabı Kur'an'ı dinliyorsunuz. Ben sadece nakil, naklediyorum yani. Aktarmaya çalışıyorum. Benim sözlerimi değil Allah'ın kelamını dinliyorsunuz siz. Ben onu size ulaştırmakla görevliyim. Elimden geldiği ölçüde olduğu gibi bazı tehlikelere de göze almak suretiyle nakretmeye çalışıyorum. Siz de anlayışla karşılayın. İşine gelmiyor diye e ne yapalım şimdi? Doktor hastaya hastanın hoşlanmadığı ilaçlar veriyor. Yani hastanın hasta olması konusunda hekimin ne suçu var? <gülüyor> Ben mi seni hasta yaptım? Ya hasta oldun. Herhangi bir sebeple hasta oldun. Ben senin hastalığını tedavi etmekle meşgul oluyorum. E sen bana kalkıp da niye itiraz ediyorsun? Niye iğne veriyorsun? Niye ameliyat diyorsun? Demeye gerek yok can. Hastalık bunu gerektiriyor. Tedavi bunu gerektiriyor. Doktorun hastanın hasta olması konusunda bir suçu yok hasta da anlayışla karşılaması lazım ama bizim cemaatimiz hasta olduğunu kabul etmiyor ayakta duramayacak kadar hasta yürüyemeyecek kadar oturamayacak ölçüde hastayız ama hasta olduğumuzu kabul etmiyoruz biz Tedaviye ihtiyacımız yoktur diyoruz biz. Ama bütün bu yamuklukları Kur'an düzeltir inşallah. Eğer samimiyetle, içimizden gelerek, iyi bir niyetle Allah'ın kelamını dinlersek. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Lillezine ehsenül husna. İnsan hayatının neticesi dünyada uzun kalırız, kısa kalırız. Ama mutlaka bu hayatın bir sonu var. Yani bu hayat mutlaka bir şekil değiştirecektir. Ölüm dediğimiz o büyük karşı konmaz hadise, bu hayatı noktalayacak, bittiğini ifade edecek, bu hayat bitecek ki başka bir hayat başlayabilsin. E bunu tamamlamadan, bunu yarım bırakarak başka bir hayata geçmek söz konusu değildir. Ebedi hayata, ikinci hayata, ahiret hayatına geçebilmek için bu hayatın noktalanması lazım. Bunun noktalanmasının adı da ölümdür. Ölüm de bu hayatta sahibi bulunduğun her şeyi her şeyi bırakmaktan ibaret. Ruh bedeni terk edecek. Bedeni biz toprağa yerleştireceğiz. Ruh kendisine yakışır bir alemde. Ya ala ya illiyin dediği Kur'an-ı Kerim'in yücelerin yücesi bir makama yükselecek veya siccin dediği çok aşağı bir makama veya esvelesafilin dediği çok düşük bir yere gidecektir. Kötü ruhlar, iyi ruhlar. Ama mutlaka bu hayattaki icraatımızın en büyüğünden en küçüğüne kadar bir karşılığı vardır önümüze çıkacak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini açıklarken üç sene biliyoruz peygamberliğini gizlice yaymaya çalıştı ortaya çıkmak müsait değil sen şimdi git anıt kabre oradaki bir merasim esnasında görüşlerini söyle bakayım. İşte o neyse, o neyse, o söyleyenler nerelere gittiyse, o gün ortaya çıkmak bundan daha korkunç bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğini üç yıl el altı ikili görüşmelerle çok yakın çok samimi dostlarını açabiliyor ama üç yıldan sonra emir geliyor sana emredileni sana vahyedileni baş ağırtacak şekilde hani bizim yeter artık kafa ütülüyorsun diyoruz ya biz yani karşındaki adamı rahatsız edecek seviyede rahatsız etmeye çalışmıyoruz da o kendi kendine rahatsız oluyor. İsrarlı bir şekilde anlatıyor Cenab-ı Hak. Ve müşriklere, puta tapanlara aldırış etmiyor. Onlar nasıl tavır alırsa alsın. Ama sen aldığın vazifeni açıkla. Peygamber olduğunu inan et. Sana Kur'an'ın indiğini duyur. Yeni hükümleri açıkla. Orada Peygamberimiz Safa tepesine çıkıyor. Hacca umreye gidenler biliyorlar. Sayımızı yaptığımız safadan başlıyoruz, Merve'ye doğru gidiyoruz. O saye başladığımız tepe'nin adı Safa Tepesidir. O tepenin üstüne çıkıyor. Bugünkü şekle bakmayın. Bugün öyle arası mermer döşenmiş değil bir vadidir orası. Derindir. Yani tepe yüksekte kalıyor vadi biraz daha düşüktür filan bugün bugünkü insanlara uygun hale getirilmiştir orası o zaman fevkalade bir olay Mekke'de duyurulmak istendiği zaman fevkalade bir olay duyurulmak istendiği zaman efendim bir çan sesi gibi bir aşırı bir çı çıngırak sesi çıkarılıyor yani bu fevkalade günlerde olur. Savaş vardır. Herkesin derlenip toparlanması lazım. En tehlikeli bir olayı duyururcasına Resulullah bir davette bulunuyor. Bütün mekâ halkı toplanıyor. Olağanüstü bir şey var. Safa tepesi üzerine çıkıyor. Buyuruyor ki Ey insanlar! Ey insanlar! Ben size şu dağın arkasından ki Safa Tepe'sinin arkasında Ebu Kubeys adını verdiğimiz Cebeli Ebi Kubays var. Yani Ebu Kubays dağ var. Bilal Habeşi mescidi vardı orada vaktiyle. Şimdi arkalarda kaldı saray onu saklıyor. Şu dağın arkasından bir düşman süvari birliği bir atlı grup ata binmiş o deveye binmiş bir askeri birlik geliyor desem şu vadi içinde sizi yakalayacak işinizi bitirecek hesabınızı görecek desem bana inanır mısınız? Bir düşmanın geldiğini haber versem Hakikaten düşman geliyor, bu haber doğrudur diye inanır mısınız bana? Hep bir ağızdan, sana inanırız çünkü bugüne kadar senin yalan söylediğine şahit olmadık diyorlar. Şimdi şu insanlara bak. İnanırız sana. Hakikaten sen bize dağın arkasından bir düşman süvari birliği dağı aşmak üzeredir. Dağdan aşağı inecek, bu vadide sizi yakalayacak ve size düşman ne yapması gerekiyorsa onu yapacak dersem verdiğim bu haberi kabul eder misiniz, inanır mısınız? Hep birazdan inanırız diyorlar. İşte öyleyse ben enen nezirul oryan Ben düşmanın gelişini gören düşmanın gelişini gören Böyle başı açık, çırılçıplak, hiç zaman kaybetmeden kendi kavmine bu düşmanın gelişine haber vermek için koşan o çırılçıplak haberci gibiyim diyor. O haberci gibiyim, önünüzde büyük bir gün vardır diyor. Uykuya yatar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Bu dünyada yaptığınız her işin en büyüğünden en küçüğüne kadar hesabını vereceksiniz. İyiliklerinizin karşılığı ebedi bir cennet. Kötülüklerinizin karşılığı da ebedi bir cehennem olacaktır. Sözümüz bitmiştir diyor Resulullah. Bu kadar. Bye. Mekke'de kıyamet kopuyor. Vay yalancı, vay deli, vay iftiracı, vay sahtekar. Kim burada sahtekar, burada şerefsiz kim Allah aşkı? Bir dakika önce soruyor. Ben bir düşmanın gelişini ihbar edersem kabul ederiz. Yani öbürü kabul ediliyor, öbürü doğrudur da bu niçin yalan? İşine gelmiyor adamın. Sen kimsin? Ebu Talib'in yetimi. Doğumundan iki ay önce babasını kaybetmiştir peygamberimiz. Babası Abdullah peygamberin doğumundan iki ay önce vefat etti. Hiç babasını tanımıyor. Zaten Mekke'nin havası ağır geldiği için yeni doğan çocuklara ağır geliyor hava havası temiz olan çevreden Mekke'ye süt anneler geliyor. Ücret karşılığı yeni doğan çocuklara süt verecekler ve onlar da hayatlarını böyle kurtarıyorlar. O günlerde de Mekke'ye geliyor süt anneleri. Herkes zengin çocuklarını yakalamış Peygamberimizin süt annesi Halime Hevaz'ın kabilesinden geç kaldığı için boş dönmemek için e bari ben de yetim Muhammed'i alayım diyor. Yani aslında alınacak bir çocuk değil. Ailesi şerefli ama varlıklı değil. Soyu sopu temiz ama varlık yok. Evet, bari bende de bunu alayım diyor. Dört yaşına kadar da süt annesinin yanında Halime'nin o güne kadar develeri sağlamaz, koyunları, keçileri sağlamaz. Yetim Muhammed eve gidince her taraf sütlerle doldu taştı. Bir fevkaladelik var diyor bu çocukta. Bir fevkaladelik var, o eski kıtlıklar kayboldu gitti. Hatta öz annesi 4 yaşına geldiği zaman çocuğu almak için gelince vermek istemiyor Halime Hanım. Süt annesi Halime vermek istemiyor. Çünkü o bereketi kaybetmek istemiyor. Annesi aldı, altı yaşına kadar annesinin yanında kaldı. iki sene Medine'deki dayılarının ziyaretine giderken yolda Ebuva denen köyde annesi de vefat etti. Babasından intikal eden Ümmü Eymen isimli bir cariye var. Habeşi bir cariye, siyah bir cariye. Yetim Muhammed bu cariyenin elinde kalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu annesi gibi kabul ediyor peygamberimiz. Ve tabi alıyor götürüyor dedesine. Sekiz yaşında dedesi gidiyor. Amcası Ebu talebi intikal ediyor. Yirmi beş yaşında da onu kaybediyor. Yani böyle bir kişi, yani peygamberlik sana mı kaldı diyor. Sen kimsin Ebu Talib'in yetimi? Peygamberlik kime yakışır? Taif'in büyük bir zengini var. Taif'te büyük bir zengin var. Mekke'de de büyük bir zengin var. Kur'an onların ifadesini veriyor. "Rekalu levla nüzzile hadal-Kur'anu ala raculin min al-kariyteyn azim." Niye Kur'an bunu söylüyor? kıyamete kadar gelip geçecek bütün nesiller bu konuşmayı bilsin, öğrensin diye. Kur'an'da yer almazsa o gün kaybolur gider bu söz. Ne diyorlar? Dediler ki diyor bu peygamberlik keşke iki şehirde yaşayan Hicaz'ın iki şehrinde yaşayan o iki zenginden birine inseydi ya ya Taif'teki zengine gelse ya da Mekke'deki o zengine gelseydi, bu yetimle ne ilgisi var mı? Yani her türlü makamı, her türlü yüksek diğer türlü itibarı servette arıyorlar. Bugün aradığımız gibi ya, bugün farklı bir şey değil. Yani şimdi ben çıksam, bir yerde konuşsam, en güzel konuşmayı da yapsam ona seviyesi, kültürü en zayıf insanlar bir hata bulur. Ama zengin bir adam çıkıyor, kaldır küldür, konuşuyor, altı yok, üstü yok. Onlar hepsi de o. O zengin çünkü onun yanlışı olmaz. Onun kusuru olmaz. O yamalı giysem odadır. Ben yamalı giysem başka türlüdür. Yani insanları İnsanlıklarıyla ölçmüyor insanlar, servetleriyle ölçüyorlar. Servet de halbuki gelip geçecek bir şey, hiçbir şeye yaramaz. Öyle dediler, Peygamberimiz, onu söylemek istiyorum, iyiliklerinizi ve kötülüklerinizi bir karşılık olarak bulacaksınız. Cennet veya cehennem, orada açıkladı, kıyametler koptu ve Kur'an bunu açıklamakla devam ediyor. İyilik yapanlar için, dünya hayatında Allah'ın verdiği ömrün akışı içinde iyilik yapanlar için cennet vardır diyor Cenab-ı Hak. Ancak cennet bunlardır. Yani burada bir dil kaidesi var. Hani biz bu işi ancak filancı yapar diyoruz. Başkası yapamaz o yapar bu işi ancak sen yaparsın. Cennet bir adı Hüsnü olan, en güzel manasına gelen o cennet ancak iyilik yapanlar içindir. Cennet yalnız ve yalnız iyilik yapanlar içindir. Ama bu iyilik sözü anlaşılmıyor. İyilik ne demek? İyilik, geçen haftada söyledim. Bir adamın yahut bir kısım insanların iyilik içinde olduklarının birinci alameti nedir? Onlar iman etmiş olacaklar. Bütün ibadetlerin, bütün hasenatın, bütün iyiliklerin başı imandır. İman nedir? Yani bu anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Senelerdir tekrar etmemize rağmen, bu kelimeler kulaklarımıza çarpıyor geçiyor. İman demek Allah-u Zülcelal'in varlığını ve birliğini varlığını, birliğini kemal sıfatlarını ve onun koyduğu düzeni kabul etmektir. İman bu. Hocam biz öyle öğrenmedik. Bize küçüklüğümüzde cami imamları dediler ki iman Dil ile ikrar kalbiyle tasdiktir. Evet o. Ben onu söylüyorum. Dilinle neyi ikrar edeceksin? Diyeceksin ki bu dil diyecek ki Allah var. Allah birdir. Onun mükemmel sıfatları vardır. Diyecek bu dil. Ve onun adı İslam olan bir nizamı vardır diyecek bu dil. İşte o nizamı kabul ediyorum diyecek bu dil. İkrar mı? Dilinin söylediklerini bu kalbinde tasdik edecek. Evet, bu dilin dedikleri doğrudur diyecek. Neresi diyecek? Tasdik vakamı kalbindir. Ben kestirme söylüyorum. Bugünün ifadesiyle anlaşılır tarzını söylüyorum. İyiliğin başı imandır. İman da Allah'ı ve onun koyduğu düzeni tanımaktır. Bir defa o düzeni tanımadan... Kimse bana iyilikten söz etmesin. Efendim, iyilik seviyorlarmış Lions'lar. Lions kulüpleri, Lions'lar, Rotaryenler efendim fakir çocukları okutuyorlarmış bile hiç bunlar bir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez bunlar. cenab ı Cenabı Hak buyuruyor ki: "Vemen yekfur bil imani fakat habita amel" Her kim inanmaya mukabil Allah'ı ve onun nizamını kabul etme yerine inkar etmeye kalkışırsa Allah'ın sistemini kabul etmek, onu doğrulamak yerine inkar etmeye kalkışırsa onun bütün amelleri boşa gitmiştir diyor Cenab-ı Hak. Ne yaparsa yapsın benim için geçerli değil bin tane çocuğu okutmuş bilmem şu kadar bu karayı duyurmuş hiç bunların birisi sökmez bütün yaptıklarımızın geçerli olmasının şartı Allah'ın dinini kabul ettikten sonra bunları yapmış olmaktır burası işin temeli canı ben namaz kılıyorum iman ettikten sonra mı kılıyorsun etmeden mi kılıyorsun inandıktan sonra kılıyorsan tamam ama işte ben Cuma'ya da giderim, bayrama da giderim fakat Kur'an'dan 230 ayeti de kabul etmem. <gülüyor> Dersen hava alırsın sen. Dünyadaki makamın, mevkiin her ne olursa olsun, her ne olursa olsun asıl zavallı insanlar bunlar işte. Biz serveti çok olanlara imreniyoruz. Vallahi bu ülkenin en çok acınacak adamları bunlar. Hayalinizde canlandırın en zengin kim? İşte en zavallı o. Niye? Nasıl hesap verecek yahu? Bu servet genel evinden pay alıyor. Namus satarak para kazanıyor. Faizle para kazanıyor bilmem neyle. Bu nasıl hesap verecek ki sen buna imreniyorsun? Kolay bir iş değil. Efendim, en yüce makama gelmiş en yüksek rütbeyi yakalamış hiç imrenme o nasıl hesap verecek? o makamda evet doğru hareket edersen çok büyük bir derece alırsın ya bir ayağın kayarsa yani uçak bazen 12 bin metre yüksekten uçuyor 12 bin metre yüksekten düşen uçakla 12 metreden düşen adamın acısı aynı mı olacak? Bir mutasavvif şair öyle diyor, fazla yüksekten sükutun, fazla şiddettir sana. Ne kadar yüksekten düşersen o kadar çok acı duyacaksın. Bu arada uyuyanlarımız var, herkes yanında uyuyanı uyandırsın bakayım. Ey mübarekler! Mevsim yaz olur. Bak hep söylüyorum size. Oh yaz sıcaklığı böyle gevşetir sizi. Gevşersiniz başlarsınız uyumaya. Mevsim kış olur. Üşürsünüz, büzülürsünüz. O büzülme halinde uyursunuz. Ne zaman uyanacaksınız siz? Bir söyleyin bakayım. Yazın uyu, kışın uyu. İşte yazın da kışın uyursan alem gelir işgal edeceği yeri işgal eder, sen de sınırda beklersin. Öyle mi değil? Sınırda beklersin. Ben bunu tabi bir espri olarak söylüyorum. Ben de sizin aranızda olsam, dinleyici olsam benim de uykum gelir. Beşer olarak da e, biraz gayret edin canım. Bağdaş kurmuşsan dizüstü otur, dizüstü oturuyorsan bağdaş kur pozisyon değiştir de uykuyu dağıt. Uykuyu dağıt. Çünkü uyku aynı gaflettir. Başka bir şey değil. O adı hüsna olan en güzel yer diye Allah'ın vasıflandırdığı o cennet iyilik sahipleri içindir. İyiliğin başında iman var. Önce iman edecek bir adam İyilik sahibi olması için iman edecek bir daha söylüyorum Allah'ı ve onun nizamını tanıyacak. Öyle cahçırt ifadeler peşinde koşarsan sen ne yaparsan yap bunun karşılığını bulamayacaksın. E dünyada diyecekler işte filan binayı filancı yaptırdı. Televizyon ekranında kısa bir an görünebilmek için milyarlarını harcayan insanlar var. Bir hayır sahibi tarafından filan yerde işte bir okul yapılmıştır. Açılışında filancı yapmıştır. Geçen birisi de kızmış. Benim e, açılışıma gelmiyor. Bundan sonra bu millete yardım etmeyeceğim diyor. Bağırıyor da. E milletten karşılık bekliyorsan ister yap işler yapma ama Allah'tan bekliyorsan o duyurur, senin duyurmana da gerek yok. Hiç duyurmana da gerek yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allahu Zülcelal bir kulunu seversen, iyi hareketleri sebebiyle bir kulunu seversen, meleklerin başı olan Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona buyurur ki, ben şu kulumu seviyorum, onu sen de sev. Onu Cebrail Aleyhisselam da sever. Cebrail Aleyhisselam gökteki bütün meleklere şu insanı Allah seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin diye talimatı ulaştırır. Sonra onun sevgisi yeryüzüne indirilir diyor Peygamberimiz. Bakarsınız ki insanlar görmemiştir, karşılaşmamıştır, konuşmamıştır ama uzaktan uzağa büyük bir sevgi taşıyorlar. Bu köprüyü bizzat Allah kuruyor. Bizzat Allah kuruyor. İmandan sonra ne geliyor? Amel geliyor. Yani inanmak her şeyin başı ama inandım demekle de bu iş bitmiyor. Hakikaten inanıyorsan o inancını hayata geçirmek zorundasın. Yani namazın Allah'ın emri olduğuna inanıyorsun değil mi? Onu kılmaya mecbursun. Faizin haram olduğuna inandın değil mi? Ondan vazgeçmeye mecbursun. Faiz haramdır diyorsun, faizciliğe devam ediyorsun. Namaz mühim bir ibadettir diyorsun, kılmamaya devam ediyorsun. Bu iman biraz söz götürür demektir. Onun bazı tahtaları eksik görünüyor. Eksik görünüyor, inanan mutlaka inandığı gibi yaşamaya mecburdur. Onu tatbik edeceksin, hayata geçireceksin, yaşanır hale getireceksin onu. O senin kalbinde kalmayacak, toplumda ortaya çıkacak o iman. Sonra ne geliyor? Ahlak geliyor. Bu iman ve o amele uygun bir ahlak görülecek sende. Bu ahlak mı şimdi Allah aşkına? Efendim çok şey adam bir bakıyorsun konuşmaya bir başlat adamı. Ki hiç o değil. Dere düz gidiyor. Bu ahlak değil. Sözünde durmaz, kelamı acı, kalp kırar, onu daraltır, bunu gücendirir bunlar olmaz. Komşular şikayet ediyor. Komşu komşudan şikayet ediyor. Niye? İkisi de Müslüman. İkisi de inanmış. Böyle olmaz ki. Ondan sonra muamelatı düzgün olacak bu adamın. Şu cümlemin altını lütfen çizin. Çizin ve öyle kabul edin. Gerçek Müslüman. Muamelesi düzgün olan Müslümandır. Şekli düzgün kılığı kıyafeti düzgün bunlar da güzel ama bu yetmez muamelesi düzgün olacak bu adamı. efendim ödemesi gereken çekin parası hazır senedin parası hazır diyor ki ya e bunu ben bir hafta daha tutayım onu atlatıyor öbür bir şahit değilim diyor o kibarca Yalancılığın adı bu şimdi yani. Kibarca bir yalan, çok az. Doğrusu var bunun. Hakikaten müsait olmayıp doğruyu söyleyenler de var ama bunlar çok az. Büyük bir çoğunluk böyle. Müsait değilim diyor, diyemeyeceğim Ne zaman? Birkaç gün o parayı, o çekin parasını repoya verecek. Seneden parasını repoya verecek. Oradan Cehennemden bir parça daha ayıracak kendisine faiz çünkü ateşten başka bir şey değil. Ondan sonra ödeyecek. Bu nasıl bir Müslüman Allah aşkına ya? Bu muamelesi bozuk adam, bu muamelesi bozuk adamın bu bozuk muamelesi onun imanını da bozar. Çünkü yalan söylüyor bu adam. Sözünde durmuyor, yalan söylüyor, emanete hıyanet ediyor. Sayabildiğin kadar say. Gerçek Müslüman, muamelesi, işlemi, alışverişi, düzgün olan Müslümandır. Böyle sağa sola bu işi çekmeye kalkışmayalım. Sen ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Eğer vakti, saati gelen çekin ödemesini yaparsa, onu geciktirmekle elde edeceğinin, Yüz katını Allah'ın sana göndermeyeceğini sen nereden biliyorsun? Belki geleceği engelliyor zavallı. O yüz milyon elimde kalsın bunu repoya vereyim faizden birkaç kuruş alayım diye erteliyor ya. Belki o faizi istemeseydi onu zamanında vermeseydi Allah ona belki onun on katını verecekti. Böyle bir bereket kapısı açacak ki zamanında ödediği için o faiz onun ayağına gelemez. Hem günaha giriyor hem bunu yapmasaydı elde edeceği bereketi kaybediyor. Müslümanlar böyle heykel gibi o vitrinlerde duran naylon Müslümanlar gibi olmayalım Allah aşkına. Gerçekten Müslümanlık neyi gerektiriyorsa onu o en güzel olan cennet, imanı olan, ameli yerinde, ahlakı yerinde, muamelesi düzgün olan müminler içindir diyor Cenab-ı Hak. O ziyade ve bunun ilavesi de onlarındır. İlavesi. İlave nedir cennette? Her türlü nimetin üstünde ne var? Allah'ın cemaline ulaşmak cemaline ulaşmak bütün bu güzellikleri bütün bu nimetleri veren kimdir diye merak ediyor Müslüman işte Cenab-ı Hak o perdeyi kaldıracak o perdeyi kaldıracak Peygamberimiz buyuruyor inneküm seterevne rabbek kema terevnel kamera leyletel bedri ayın on dördüncü günü tamamlanmış o dolunay dediğimiz ayı nasıl görüyorsanız, bütün çıplaklığıyla yarın ahirette Rabbinizi aynı şekilde göreceksiniz. Kıyamet suresinde Cenab-ı Hak Vücuhun yevmeidin nâdıretün ilâ rabbihâ nazıra Kıyamet gününde bir kısım yüzler parlayacak. Tırıl Allah'ın nuruyla, imanın nuruyla parlayacak ve böyle hayretler içinde, zevk içinde Rablerine bakacak bu insanlar. Kur'an'la sabit ki bütün müminler, dünyada bu yok. Bazı yanlışlar oluyor. Efendim, rüyamda Allah'ı gördüm diyor hayır bunların hepsi uydurmadır veya şeytanidir şeytanidir dünyada dünyada ehli sünnet inancına göre Allah'ı görmek mümkün değildir Resulullah miraçla gördü mü tartışmalıdır gördü diyorlar Allah onu bir başka aleme alarak kendini ona gösterdi. Bu alemde olmadı diyorlar yine. Bu alemde olmadı, o başka bir aleme geçerek o nimete erişti. Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı gören Resulullah için söyleniyor. Rüyada gördü, Allah şöyleydi, bunlar yok. Allah mekandan münezzehtir, şekilden münezzehtir. O bizim düşündüklerimizin mutlaka başkasıdır. Hiçbir şeye benzetemezsin onu. Nasıl gördün onu? İşte şöyle sesleniyordu. Şu taraftan. Onun tarafla ilgisi yok. Ne diyor Süleyman Çelebi? Bi hurufu lafzu savt ol padişah. O yüce Allah Miraç'ta peygamberimizde harfsiz, kelimesiz ve ses kullanmadan konuştu. Seslerle, harflerle, kelimelerle konuşma. Nasıl konuşuyor? ona ait. O Allahça bir konuşma. Ben onu nasıl tarif edeyim, nasıl bileyim, yaşarsam belki. Yani bu da mühim bir iman esasıdır. Mu'tezile mezhebiyle ehli sünnet arasında bir tartışma konusudur. Onlar derler ki Allah ahirette de görülmeyecek. Peygamberin beyanlarına rağmen kendi kafalarından tevil yaparlar. Bu işi böyle çevirmeye çalışırlar. Şimdi beylik bir tabir yorum diyoruz ya. Yorum. Benim yorumuma göre. Ya Muhammed Mustafa ortada dururken sen kim oluyorsun ki yorum getiriyorsun ya? Bunu Muhammed Mustafa böyle açıklıyor. Peygamber'in karşısına dikiliyor. O iş senin dediğin gibi değildir de böyledir. E böyle bir terbiyesiz Müslüman olur mu ya? Peygamberinin karşısında konuşan, onun beyanını başka türlü tefsir etmeye, tevil etmeye kalkışan böyle edebini yitirmiş bir Müslüman olmaz ya. Olmaması lazım ehli sünnet böyle diyor dendi mi orada teslim olacaksınız. Yani Resulullah böyle inanıyor demektir. Peygamberin inancı da bu merkezdedir demektir. Ehli Sünnet'in bunu anlamanız lazım geliyor. وَلَا يَرْحَكُ وُجُوهُمْ katar. Bu iyilik sahibi olan ve en güzel cenneti Allah'ın yalnız kendileri için hazırladığı bu kişilerin yüzlerini toz, toprak yani insanı horlayan hiçbir şey örtmeyecek. Yani bunlar her şekliyle mükemmel, bütün görüntüleriyle mükemmel. Tozun, toprağın, bela, dilletin hiçbir aşağılık belirtisi yok bunların yüzlerinde. Hani yoldan gelmiş de elbisesi tozlanmış bilmem, yorgun düşmüş de suratı ekşimiş, uykusuz kalmış. Yok bunlar böyle şey. O en güzel olan cennete giren müminler için en küçük bir zillet hali, bir horluk hali, bir aşağılık hali, bir ne bileyim yıpranmışlık hali yok. Pırıl pırıl duruyor bunlar ulaike ashabul cennet. cennetin ehli işte bunlar cennetin ashabı, cennetin yaranı cennetin ehli, cennetin sahibi bunlardır diyor Cenab-ı Hak hum fiha halid onlar o cennetlerde ebedidirler bu kayıt son derece önemlidir cemaati Müslüm'ün o ebediyet kaydı biliyorsunuz dünyada Hani İstanbul'a ilk geldiğinizi bir düşünün. Yeni geldin, eline bir ip geçirdin, bir de semer geçirdin, hamallık yapıyorsun. Öyle değil mi? Birçoğumuz böyleyiz. Filan inşaatta işlidir, filan yerde işte işçidir, filan. Ah, bekar odalarında kalıyor. Kendime ait şöyle bir odam olsa diyor bir odam olsa çocukları da getirsem başka bir şey istemiyorum diyor ya yani. tam bir odaya sahip oluyor bir hafta geçmiyor aradan dar geliyor diyor yani. sığmıyoruz diyor ah şöyle bir de bir mutfak eklense buna Cenab-ı Hak buna ihsan ediyor iki odalı bir ev üç odalı bir ev beğenmiyor. Bu semtte oturmam diyor. Başka bir semte gidiyor. Hepsi var. E biraz da bahçesi olsun, yeşilliği olsun diyor. O da var. E su isterim, fiskiyesi var, havuzu var. Her şeyi tamamlıyor adam. O güzel binada her şeyi tamam. Fakat bir şey bu adamın içini yiyor. Nedir o? Allah ömür verse de yaşasam diyor şimdi. Tüm bunları tamamladıktan sonra sıra neye gelmiştir? Kaybetmeye gelmiştir sıra. Onun için bana da arız olduğu hastalık, Allah ömür verirse demeyi ihmal etmiyorum. Ee, yaşarsam, çünkü biliyorum ki çok sürmeyecek çıkacak bunlar. Elden çıkacak bunlar onun düşüncenabı akmıyor ki bu cennetlerde bunlar ebedidir. Bir daha bunu kaybetmek yok. Ya Rabbi bir kere gösterdin, bir kere tattırdın. E ne çıkar alacaksın? Hayır. Almayacağım elinizden diyor. Sizin dünyadaki makamlarınız, mekanlarınız gibi değil. Ebediyen orada kalacaksınız. Niye bu güzel yerlere talip olmuyoruz cemaat? Ne istiyorsun bu cennette olsun? Yani istediğin nedir bir söylene bakayım. Efendim ben içmekten alamıyorum kendi Sana bir nehir vereceğim diyor Cenab-ı Bir değil birkaç tane şarap nehre atacağım senin cennetinden. Ve enharun min hamr. Ben içmeden duramam diyor. Sana yerden ve gökten daha geniş cennet vereceğim. Şarap mı istiyorsun? O şarap orada nehirlerle akacak. Şarap nehirleri olacak. Sütü severmiş bir evvende her sabah bir bardak süt içmek istiyormuş. Sana süt nehirleri vereceğim. balı severim, bal nehirleri vereceğim. Efendim tabii suyu severim. O bozulmayan tadı bozulmayan sular var, nehirler var burada. Başka ne istiyorsun? Ve fiha ma teştehil enfus ve telezül ayun bir başka ayet. O cennetlerde bu müminler için gözlerinin zevk aldığı, lezzet duyduğu, bakmaktan zevk aldığı ve nefislerinin, canlarının çektiği her şey var. Bunun dışında bir şey kaldı mı? Daha hani ben güzel karıları da çok severim. Var, var. Senin sekreterine benzemez ki o. Senin sekreterinin burnu akar kulağından sarı sarı kirler gelir, tükürse yalayamazsın ve nesine sarılıyorsun sen bunu? Bir söyle bana bakayım. Bir çuvalın içini pislikle doldursam, şu çuvalı buradan kaldır götür desem, canım, ben bunu yapamam. Ya sarıldığın af buyurun o pislik çuvalı, o en güzel dediğin o göbek var ya, içinde de var bir düşün bakayım. En güzel karının o karın nahiyesini, o güzel dediğin yerlerini bir düşün. Ne var bunun içinde? Bok dolu ya! Bana kaba söylettirmeyin ya! Özür dileyerek söylüyorum. Anlaşılsın diye söylüyorum. Bu, bu. Nesinin peşinde koşuyorsun bu kadar? Nesi uğrunda? Paranı da veriyorsun, zamanını da veriyorsun, dinini de veriyorsun. İşte bu. Ama cennettekiler böyle değil arkadaşlar. Cennettekileri tarif ediyor. Rahman suresinde o cennetlerde öyle kadınlar var ki bir defa ait olduğu kişiden başkasından mutlaka gözünü geri çeker. Ait olduğundan başkasına kesinlikle bakmaz. Bu da bir erkek için en büyük üzüntüdür. Bir kadın için yanındaki kadın bir başka erkeğe bakarsa için ezilmez mi? Hep suratına vuramazsın. Bazen de vururuz. Niye sağa sola ölçüsüzle bakıyorsun dediğimiz de olur. Ama onlar sizi böyle üzmeyecekler. Kimseye yan bakmayacaklar. Bir. Hiç kimseye bakmaz ama daha önce bir başkasının elinden geçmiş olur. Bir başkasının eşi olur. Hayır. Lem yatmiz hünle insun O cennete girene, gelene kadar bunlara ne bir insan, ne de bir cin eli değmemiştir. İlk defa ambalajı sen açacaksın. Senin zifaf gecene filan benzemez bu iş. Ne bir insan eli ne bir cin eli değmemiştir o kadınlara. Ama böyle de olur da çok güzel de olmayabilir. Olur mu? Ke vel mercan. Bunlar beyazlıkta mercan gibi, parlaklıkta da yakut gibidir. Gidin Topkapı Sarayı'nda o yakut madenine bir bakın nasıl parlıyor. Hel cezaul ihsan ile lisan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir diyor Cenab-ı Hak iyi davrananlar bu güzel karşılığa varacaktır biraz sabredeceğiz biraz fedakar olacağız yani kafirin sarayı yazdığı bilmem bunlar nedir cennetin yanında bunların hangisini gözümüzde büyütüyoruz asıl büyük nimet geride burası bir köprüdür gelip geçmek içindir kün fid dünya keenneke garibun Ev'a bir hadis-i şerifte, dünyada kendini şöyle düşüneceksin, sen bir garipsin, bir yabancısın veya gelip geçen bir yolcusun, başka bir şey değilsin. Dünyada kendini garip kabul edeceksin, bir yolcu kabul edeceksin. Neye durup köprünün üstünde uzun uzun köşkler, saraylar kurmaya kalkışıyorsun? Böyle işte bir perde var gözümüzde. Bu nimeti kaçırmayalım değerli kardeşler. Şimdi tabi geleceklerse öbür ayet çıkacak karşımıza. Bunun tersi gelecek tabi. Cemaat-i Müslümin ben burada bitiriyorum. İki dakika istiyorum sizden. Son derece önemli. Hani siz yarı şaka yarı ciddi kabul ediyorsunuz. Bazı sözlerimi zamanında değerlendirmiyorsunuz. Tabi Atalan Üsküdar'a ulaştıktan sonra Sayı Hoca doğru söylüyordu diyorsunuz. Yine geç kaldığımız geç kalmak üzere olduğumuz bir konu var. Biliyorsunuz ki Türkiye'de memleketimizde dini hayat camiden başlar. Dini hayat her şeye rağmen camidedir. Dindar camidedir, din camidedir, dini hayat camidedir. E camiye hapsedilmiştir, biz de biliyoruz. Her hapsin sonu bir gün tahliyedir. Bunlar İslam'ı camilere hapsettiklerini sanıyorlar. Ama İslam kubbeden, pencereden, kapıdan bir gün dışarı çıkacak. Ve çıkıyor da, ve çıktı da ama rahatsızlık başladı, yanlış yaptık, bunlar efendim, şöyledir, böyledir, bunları keşke o şeyden, kafesten çıkartmasaydık, çok yüz verdik filan diyorlar. Şimdi, ben uzatmayayım, bütün mücadele camileri boşaltmak mücadelesi. Yani dindarı ve dini camiye hapsetmek kafi gelmemiştir, yeterli olmamıştır. Dört duvar arasında konuşanlar duvarların dışında da bunu konuşmuşlardır diyorlar. En güzeli, en güzeli hastayı ölüme mi terk ediyorsun? Onu doktorla yüz yüze getirmeyeceksin diyorlar. Biliyorsunuz bazı hastalıklar psikolojik olarak Doktoru gördüğünüz zaman kaybolur giderler. Dişini ağrıyor, diş ye sancı kesilir hikmet. Ama o diş gene de çekilmekten kurtulamaz. Kesilse bile kurtulamaz. Şimdi son mücadele camileri boşaltma mücadelesidir. Cemaat camiye gitmesin. 80'li yıllarda bir propaganda başlattılar. Türkiye'de cuma namazı kılınmaz diyorlardı. Niye? Efendim Türkiye'de cuma namazının şartları tamam değildir. Hala bu farklı düşünceli insanlar sayıları az da olsa var aramızda. Baktılar ki biz şu kadar yıldır çalışıyoruz bu Müslümanlar üzerinde. Bunlar hala dinlerine sahip bu iş bitmesi lazımdı. En büyük etki nereden geliyor? Cuma namazlarından geliyor camiye geliyor, ya bir vaaz dinliyor veya en azından hutbe dinliyor. Cuma'dan vazgeçirelim bunları. Kılmasınlar cuma namazını. Arkasından teravih namazlarını el attılar. Bayram namazlarını el attılar. Vakit namazlarını el attılar. Bütün bunlar camileri boşaltmak içindir. Niye? Bütün havralar boş. Yahudilerin havraları boş. Hristiyanların kiliseleri boş. ''Niye Müslümanın camisi dolsun taşsın?'' diyor. O güçler bir faaliyet gösteriyor. Ve şimdi son telkinler, benim tespit ettiğim son telkinlere göre onu söyleyeyim bitireceğim. Cami ehli olan, cemaattan hiç kopmayan Müslümanların kulaklarına eğildiler. Dediler ki, Türkiye'de böyle açık çalışmak olmaz. Gizli çalışacaksınız. Herhalde çalışacaksınız. O kadar gezi çalışacaksın ki namaz kılacaksın ama camiye gitmeyeceksin. Namazını kıl hanında yeryüzü mescittir diyor. Camiye gitme. Camide seni görmesinler, senin çalışmanın farkında olmasınlar. Bak o kadar masum bir şey ki Müslüman da diyor ki camiye bir an gitmeyeyim. Ne oldu olduğum bilinmesin sakın bu hainlerin bu iblislerin dedikodusuna kapılmayasınız bu amansız bir din düşmanlığıdır bir ihanettir bu güya kendilerini saklıyorlar iki filan kişileri gidip dinlemeyin bunlar tehlikelidir bunlar tehlikeli adamdır işte zaman zaman belki mevcut düzenin hoşlanmadığı şeylerle söylüyor bunlar Dinlediğiniz kişiye göre hakkınızda karar verirler. Sen filancıyı dinliyorsun, filanın cemaatısın, e sen de busun derler. Sakın bu iblisliklere inanmayasınız. Peygamberi dinleyenlere de müşrikler böyle diyorlardı. Ya onun etrafından dağılırsınız ya da sizi mahvederiz. Şimdi bu oyunlar, ben de düşünüyorum çoktan beri size rica ediyorum, ya gelin dinleyin, siz de gelmiyorsunuz. Büyük cemaatler mensuplarını camilerden uzaklaştırıyor. Bir de bu konuda en büyük rolü oynayan siyaset oluyor. Siyasi faaliyet içinde olanlar bizim bu çalışmamız her şeyin yerine geçer. Cemaate katılmaya da lüzum yok. Vaaz dinlemeye de lüzum yok. Seni kim yetiştirdi bugüne kadar? Bugün siyasetinle din peşindeysem, siyasetinle İslami bir anlayış isem Bunu nereden aldın sen Allah aşkına Bunlar Yanlıştır Bunlar gaflettir Alabildiğine bu camileri dolduracaksınız Alabildiğine Dolduracaksınız Bunlar bir tür anket yapıyorlar camilerde Gizli gizli Bunlar bitmiştir diyecekler Sokaktaki icraata Temel oluyor bu sizin davranışınız sen de oturuyorsun dükkanında Allah razı olsun, çay içiyorsun, sohbet ediyorsun. Hoca da gelmiştir, arada bir dertle de çekiyor. Şimdi hoca da gelmiştir, bize sitem de edecek ama filan. Bir saat önce sizi burada istiyorum yani. Bu bir cihattır bak. Bir saat önce vaaz dinlemek üzere gelmeniz, bugünkü şartlar içinde söylediğim şu taktiklere karşı bir cihat. Yalnız kendin gelmekle kalmayacaksın. Niye getirmiyorsun? Ya sünnet düğününe davetiye dağıtıyorsun. Öbür düğününe davetiye dağıtıyorsun. Günaha götürdüğün adamın koluna giriyorsun, bilet parasını veriyorsun. Camiye niye bir Müslüman getirmesin sen? Sen nasıl bir Müslümansın ya? Gireceksin koluna, ta mahalleden söyleyeceksin yarın Mahmut Paşa'ya giriyoruz. güzel olarak söylüyorum, yalnız bana değil, Nerede din anlatılıyor oraya gideceksiniz. Yanlış yapıyorsunuz. Ve bir gün bu şansı da kaçıracaksınız. Bu şansı da kaçıracaksın. Nerede birisi var gideyim dinleyeyim diyeceksin. Bulamayacaksın. Nitekim şu anda vaktiyle nur saçan, rahmet saçan bir kısım büyükleri ziyaret şansımız dahi yok. Bırak bunun sohbetini dinlemeyi ziyaret etme şansın yok ya Allah alır elinden bu nimeti gelin bunun kıymetini bilin zamanında camiye gelin Kutbeleri dikkatle dinleyin vaazlar hutbe dikkatle dinleyin ve yine iş buradan keşfedilecek buradan fethedilecek başka yerlere kulak vermeyin Cenab-ı Hak cümlemize şuur ihsan etsin masiret ihsan etsin